Merhaba arkadaşlar. Kamu hizmetleri ve yönetsel faaliyetlerin ülke genelinde yürütülebilmesi için kamu örgütlerine ihtiyaç vardır. Biz de bu bölümde Türk Kamu Yönetimi'nin yapısını ele alacağız. Türkiye'nin kamu yönetimi yapısı örgütlenme ilkelerine göre merkezi yönetim ve yerinden yönetim kuruluşları olmak üzere iki ana grupta toplanmaktadır. Merkezi yönetim Ülkedeki temel ve genel hizmetleri yürüten kurum ve kuruluşlardan oluşur. Bakanlıklar ile bunlara bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatlarından oluşan yapıya merkezi yönetim adı verilir. Bu yapı merkez örgütü ve taşra örgütü olmak üzere iki kademeden oluşur. Merkezi yönetimin taşra örgütü de il, ilçe, bucak ve bölge müdürlüklerinden oluşur. Kamu hizmetlerinin hepsini merkezden yönetim ilkesine göre örgütlemek ve yürütmek mümkün değildir. Bazı hizmet ve faaliyetlerde merkezi yönetimin hiyerarşisi dışında yer alan yerinden yönetim kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Türkiye'de iki tür yerinden yönetim kuruluşu vardır. Bunlar yerel yönetimler ve fonksiyonel yerinden yönetim kuruluşlarıdır. Şimdi, bunları kısaca ele alalım. Cumhurbaşkanı merkez örgütü içinde yer alır ve devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin birliğini temsil eder. Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır, bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanının Çeşitli nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde görevine dönmesine kadar ölüm, çekilme veya başka bir nedenle Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekalet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkilileri kullanır. Cumhurbaşkanı yürütmenin sorumsuz kanadını, hükümet ise sorumlu kanadını oluşturur. Cumhurbaşkanı'nın resen yani kendi başına doğrudan imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine anayasa mahkemesi dahil yargı mercilerine başvurulamaz. Cumhurbaşkanı ancak vatana ihanetten dolayı suçlanabilir. Bu suçlamada Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine üye tam sayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla mümkündür. Merkezi yönetimin merkez örgütüne yer alan bir diğer organ da Bakanlar Kurulu'dur. Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlardan oluşur. Bakanlar Kurulu'nun başkanı olan Başbakan, Cumhurbaşkanı'nca Türkiye Büyük Millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır. Bakanlar ise Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanı'nca atanır. Gerektiğinde de başbakanın önerisi üzerine bir bakanın görevine Cumhurbaşkanı'nca son verilir. Görüldüğü üzere anayasamıza göre başbakanın milletvekili olması zorunludur. Buna karşılık milletvekili olmayan bir kişinin bakan olarak atanması ise mümkündür. Başbakan Bakanlar Kurulu'nun başkanı olarak bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur. Her bakan, başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur. Başbakan, bakanların görevlerinin anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür. Bakanlar Kurulu'na başbakan başkanlık eder. Gerekli gördüğü durumlarda Cumhurbaşkanı da Bakanlar Kurulu'na başkanlık edebilir. Bu durum çok istisnadır. Bakanlar Kurulu kararlarını oy çokluğu ile değil, oy birliği ile alır. Bakanlıklar Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde bakanlıklar iş bölümünü gösterir. Her bakanlık, belirli bir kamu hizmetini veya hizmetleri yerine getirmekle görevlendirilmiş ve yetkili kılınmıştır. Bakan, bakanlık örgütünün en üst yöneticisidir. Bakanlar, bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak da görevlidir ve başbakana karşı sorumludur. Bakanların parlamentoya karşı siyasal sorumlulukları vardır. Bakanlar yalnız kendi eylem ve işlemlerinden değil, evri altında çalışanların eylem ve işlemlerinden de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumludurlar. Siyasal sorumluluğu ortaya çıkaracak anayasal yöntem güven oyu mekanizmasıdır. Bakanların cezai sorumluluğu görevleriyle ilgili suçlarından dolayı Yüce Divan olarak Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmasıdır. Cezai sorumluluk meclis soruşturması yoluyla ortaya çıkar, meclis soruşturması sonucunda bir bakanın Yüce Divan'a gönderilebilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla olur. Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar Merkezi yönetimin başkent örgütünde hükümete ve bakanlıklara görüş bildirmek, belirli bir konuda karar almak ya da belirli bir kamu hizmetini yürütmek veya denetim yapmak suretiyle yardımcı olmak için oluşturulan birçok kuruluş vardır. Geniş bir kümeyi kapsayan bu kuruluşlar merkez örgütü içerisinde yer almakta, ve merkezdeki yardımcı kuruluşlar olarak nitelendirilmektedir. Bunların pek çoğu yüksek kurul olarak örgütlenmiştir. Merkezdeki yardımcı kuruluşları örnek olarak Milli Güvenlik Kurulu, Yüksek Askeri Şura, Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu, Para, Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Terörle Mücadele Yüksek Kurulu, ve Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu verilebilir. Merkezi yönetimin üstlendiği tüm hizmetleri sadece başkentte örgütlenerek ülke genelinde yürütebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle merkezi yönetim kuruluşları kendilerinin bir uzantısı olarak Taşra'da da örgütlenmiştir. Merkezi yönetimin Taşra örgütü, il yönetimi, İlçe Yönetimi, Bucak Yönetimi ve Bölge Müdürlüklerinden oluşmaktadır. İl Yönetimi Merkezi yönetimin taşra örgütlenmesinin temel birimi ildir. İllerin kurulması, kaldırılması, isim, merkez ve sınırlarının belirlenmesi ve değiştirilmesi yasayla olur. Anayasamıza göre illerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. Vali, il Genel Yönetiminin Başıdır. İlde devletin, hükümetin ve ayrı ayrı her bakanın temsilcisi ve bunların idari ve siyasi yürütme aracıdır. Vali, ilin genel yönetiminden sorumludur. Her ilde bakanlıkların kendi il örgütleri vardır. Bunlara il müdürlükleri denilmektedir. Bakanlık il müdürlüklerinin başındaki yöneticilere de il müdürleri adı verilir. İlde bulunan il müdürlerine örnek olarak defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürü verilebilir. İl Müdürleri valinin emri altında görev yaparlar ve bağlı oldukları bakanlıkla yakın temas halindedirler. İl Müdürleri görev alanlarına giren işlerin yapılmasından valiye karşı sorumludurlar. İl yönetiminin 3. Organı İl İdare Kuruludur. Bu kurul il genel yönetiminde valiye yardımcı olur. İl İdare Kurulu, valinin başkanlığında hukuk işleri müdürü, defterdar, il Milli Eğitim müdürü, il çevre ve şehircilik müdürü, sağlık müdürü, gıda tarım ve hayvancılık müdüründen oluşmaktadır. Vali bu kurula başkanlık etmek üzere bir vali yardımcısını da görevlendirebilir. İlçe yönetimi, mülki idare bölümlerinden ilden sonra ikinci kademeyi ilçe oluşturur. İller gibi ilçelerde yasayla kurulur. İlçe yönetiminin yapısı il yönetimiyle benzerlik gösterir. İlçe yönetimin organları, kaymakam, ilçe müdürleri ve ilçe idare kuruludur. Kaymakam, ilçe yönetiminin başıdır ve ilçenin genel idaresinden sorumludur. İlçe müdürleri, bakanlıkların ilçedeki örgütlerinin başındaki yöneticilerdir ve kaymakamın emri altına görev yaparlar. Ayrıca ilçe yönetiminde kaymakama yardımcı olmak üzere ilçe idare kurulu vardır. Bu kurula kaymakam başkanlık eder. Bucak yönetimi Mülk idare bölümlerinden üçüncüsü ve en küçüğü olan bucak yönetimi, merkezi yönetimin taşradaki en son halkasını oluşturur. 5442 sayılı il idaresi kanununa göre bucak, coğrafya, ekonomi, güvenlik ve yerel hizmetler bakımından aralarında ilişki bulunan kasaba ve köylerden oluşan bir yönetim bölümü olarak tanımlanmıştır. Bucak Yönetimi, Bucak Müdürü, Bucak Meclisi ve Bucak Komisyonu olmak üzere 3 organdan oluşmaktadır. Bölge Müdürlükleri Bölge Müdürlükleri fiili olarak ülkemizin yönetim yapısı içinde 1950'li yıllarda ortaya çıkmış daha sonra 1961 ve 82 Anayasalarında yer almıştır. 82 Anayasası'nın 126. maddesi, kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla birden çok ili içine alan Merkezi idare örgütünü kurulabileceğini ve bunların görev ve yetkilerinin yasayla düzenleneceğini öngörmüştür. Yönetim sistemimizde bölgesel düzeyde örgütlenen Merkezi Yönetim Kuruluşu Bölge Müdürlüğü, başındaki yöneticisi de bölge müdürü olarak adlandırılmaktadır. Uygulamaya baktığımızda, bakanlıklardan daha çok, bakanlıklara bağlı kuruluşların bölgesel örgütlenmeye daha sık gittiği görülmektedir. Yerel Yönetim Kuruluşları Daha önce de belirttiğimiz üzere, bazı kamu hizmetleri, merkezi yönetim dışında yer alan yerinden yönetim kuruluşlarınca yerine getirilmektedir. Yerinden yönetim kuruluşlarını coğrafi yerinden yönetim ve fonksiyonel yani hizmet yerinden yönetim olarak ikiye ayırmıştık. Coğrafi yerinden yönetim ilkesi bütün ülkelerde yerel yönetimler ya da mahalli idareler adındaki yönetim birimlerini ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde de il özel idaresi, belediye ve köy olmak üzere üç türlü yerel yönetim birimi bulunmaktadır. Bunlar içinde de en eskisi ve kendi geleneklerimize dayalı olanı, köy yönetimidir. İl özel idaresi. İl özel idaresi, il denilen idari coğrafyada faaliyet gösteren bir yerel yönetim birimidir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, İl Özel İdaresini il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olarak tanımlamıştır. İl özel idaresinin il genel meclisi, il encümeni ve vali olmak üzere 3 organı bulunmaktadır. İl özel idaresinin karar organı il genel meclisidir. İl genel meclisi üyeleri ilçeler adına seçilmektedir. İl encümeni il genel meclisinde karara bağlanacak konuların ön incelemesini yapan ve daha çok danışma ve yürütme ilişkin fonksiyonları olan bir organdır. Vali İl Özel İdarecinin başı tüzel kişiliğin temsilcisi ve yürütme organıdır. Belediye Yönetimi Belediye, belde sakinlerinin yerel ortak nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve maliye özelliğe sahip kamu tüzel kişisidir. Belde ise belediyesi olan yerleşim yerini ifade eder. İl ve ilçe merkezi dışındaki belediyelere Bel de belediyesi denir. Belediye yönetiminin belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı olmak üzere 3 organı vardır. Belediye meclisi belediye yönetiminin karar organıdır. Belediye encümeni belediyenin yürütme ve danışma organıdır. Belediye başkanı da belediye yönetiminin başı ve yürütme organıdır. Büyükşehir belediye yönetimi. Büyükşehir belediyesi sınırları il-mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan, idari ve mali özelliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan, karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisidir. Büyükşehir Belediyesi'nin organları belediye yönetiminde olduğu gibi, Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni ve Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan meydana gelmektedir. Köy Yönetimi 442 sayılı köy kanunu, köyü, nüfus, orta malları ve diğer taşınmazları bakımından tanımlamıştır. Kanuna göre nüfusu 2000'den aşağı yerleşme birimleri köydür. Ayrıca cami, mektep, yaylak, baltalık gibi orta malları bulunan toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar, Bağ, bahçe ve tarlaları ile birlikte bir köy teşkil ederler. Köylerin yönetimi, muhtar, köy derneği ve köy ihtiyar meclisi olmak üzere 3 organdan oluşmaktadır. Yerinden yönetim kuruluşlarının bir bölümünü, hizmet yerinden yönetim kuruluşları oluşturmaktadır. Demokrasi ile yönetilen tüm ülkelerde, merkezi yönetim ve yerel yönetimlerden başka, Özerk nitelikte örgütlenmiş kamu kurumlarda bulunmaktadır. Bunlar ülkemizde hizmet yerinden yönetim kuruluşları ya da hizmet kuruluşları olarak adlandırılırlar. Hizmet yerinden yönetim kuruluşları çeşitli alanlara yayılmıştır. Ticari ve sanayi alanında faaliyet gösteren hizmet yerinden yönetim kuruluşları olduğu gibi, eğitim, kültür, teknik, sosyal yardım ve yayın alanında hizmet yürüten kuruluşlar da bulunmaktadır. Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının başlıca özellikleri şunlardır. Tüzel kişilikleri, kendilerine ait mal varlıkları, gelir kaynakları ve bütçeleri vardır. Belirli ölçüde özelliğe sahiptirler, kendi organlarınca yönetilirler. Kanunla ya da kanunun verdiği yetkiye dayanarak kurulurlar. Kamu yönetiminin bütünlüğü içinde faaliyet gösterirler, bu bütünlüğü sağlamanın aracı olarak vesayet denetimine tabidirler. Hizmet konuları belirli e, işlevlerle sınırlıdır, genellikle tek amaçlı örgütlerdir. Ve uzmanlık ilkesine dayanırlar. Son olarak kamu yararına yönelik olarak çalışırlar. Her kamu kuruluşunda olduğu gibi.